111. mektup. Bu mektup Şeyh Hamide Sümülliye yazılmıştır. Tevhid kalbi Allahu Teala'dan başka şeylerden kurtarmak olduğunu bildirmektedir. Allahu Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Tevhid kalbi Allahu Teala'dan başka şeylere bağlanmaktan kurtarmak demektir. Kalbi masivaya çok az bile olsa bir bağlılığı bulunan kimse. Tevhid sahibi olamaz. Masiva Allahu Teala'dan başka şeylerin hepsi demektir. Bu nimeti elde etmeden önce vahid birdir demek ve vahit bilmek huzur sahibine göre boş bir laf olur. Evet, iman etmiş olmak için vahid demek ve vahid bilmek lazımdır. Fakat bu Allahu Teala'dan başka tapınacağı hiçbir şey yoktur demektir. Allahu Teala'dan başka hiçbir şey var değildir demek de. Onun arasındaki başkalık meydandadır. Tasdik, iman, ilimle olur. Vicdanla anlamaksan bir haldir. Bu hale kavuşmadan önce bunun üzerinde konuşmak doğru olmaz. Büyükler arasında bu halden söz edenler şu ikisinden biridirler. Ya kendilerini hal kaplayarak örtmüşlerdir, bunun için sorguya çekilmez, suçlanmazlar. Yahut hallerini başkalarına örnek olmak için bildirmişlerdir. Böylece başkaları kendi hallerini bu büyüklerin halleriyle ölçerek doğru olup olmadıklarını anlasınlar. Bu ikisinden başka sebep de halini sırrını açıklamak yasaktır. Hak Teala o büyüklerin hallerinden az bir şey biz yabancıları da ihsan eylesin. Muhammed Mustafa'nın sünneti seniyesine yapışmakla şereflendirsin. Sevgili Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âli hürmetleri için duamızı kabul buyursun. 112. Mektup Bu mektup Şeyh Abdülcelil'i Tehani seriye yazılmıştır. Birinci vazifeniz ehli Sünnet vel Cemaat itikadını elde etmek olduğu bildirilmektedir. Hak Teala zarar ziyan içinde olan bizleri, doğru oldukları müjdelenmiş olan ehli Sünnet vel Cemaat alimlerinin bildirdikleri itikada kavuştursun. Beğendiği işleri yapmak da şereflendirsin. Bu iyi işleri yapmaktan hasıl olan halleri de ihsan buyursun. Kendi mukaddes makamına çeksin. Farisi'nin dediği gibi, işte budur. Bundan başkası hiçtir. Çünkü bu kurtuluş fırkasının intikadı olmadan hasıl olan haller, vecler, istidraçtan başka bir şey değildir. İnsanı haraplığa, felakete sürüklerler. Bu kurtuluş fırkasına uymak nimetine kavuştuktan sonra her ne verirlerse seviniriz, Şükrederiz, razı oluruz. Tasavvuf büyüklerinden birkaçı kendilerini hal kapladığı zaman doğru yolun alimlerinin bildirdiklerine uymayan bilgiler, marifetler söylemişlerse de keşif yoluyla anladıklarını bildirmişlerdir. Bunun için suçlu sayılmazlar. Kıyamette bunlar için sorguya çekilmemeleri umulur. Bunlar işte hatlarında yanılan müştehidler gibidirler. Onlar gibi bunların yanılmalarına da bir sevap verilir. Böyle birbirlerine uymayan bilgilerde hep sünnet talimlerinin bildirdikleri doğrudur. Çünkü bunların bilgileri peygamberlik kaynağından alınmıştır. Bu bilgiler kesinlikle doğru olan vahiy ile bildirilmiştir. Tasavvuf büyüklerinin marifetleri ise keşif ve ilhamla anlaşılmaktadır. Keşif ve ilhamın doğruluğu kesin değildir. Keşif ve ilham doğru olup olmadığı ehli sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olup olmamasıyla anlaşılır. Kılıcı kadar uygunsuzluk bulunursa yanlış oldukları anlaşılır. İşin doğrusu böyledir. İşin doğrusu bilindikten sonra buna uymayan keşiflerin delalet sapkınlık oldukları anlaşılır. Allahu Teala bizi ve sizi zahirimizi, batınımızı, itikadımızı, ibadetlerimizi Peygamberlerin efendisine uygun eylemekle şereflendirsin. Size ve doğru yolda yani ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin yani dört mezhebin kitaplarının bildirdikleri yolda olanlara selamet versin. 113. Mektup Bu mektup Cemalettin Hüseyin kulaviye yazılmıştır. Mübdedi ile müntehinin cezbeleri arasındaki farkı bildirmektedir. Allahu Teala'ya olsun. Onun seçtiği, beğendiği kimselere selam olsun. Cezbe, yani çekilmek ancak bir üst makam olur. Daha üst makamlara çekilmez. Şuhud da böyledir. Bir makam görülebilir. O halde, Kalp makamında bulunup suluk yapmadan cezbedilenler ancak kalbin üstündeki ruh makamına çekilir. Allahu Teala'ya cezbedebilmek için nihayetinde bulunmak lazımdır. Yani bulunduğu mertebenin üstünde başka bir makam olmamalıdır. Başlangıçta olan cezbede bir üst makam yani ruh insanın kendi ruhu müşahede edilir. Allahu Teala ruhları kendi suretinde yarattığı için ruhu görünce Hak Teala'yı görmek sanmışlardır. Ruhun bu madde alemiyle bir münasebeti bağlılığı olduğu için ruhu görünce mahlukat aynasında Hak-ı Teala görünüyor demişlerdir. Böylece bazılarıma iyet beraberlik var sanmıştır. Züluk'un sonuna vardıkça ve orada fena-i mutlak olmadıkça Hakk'ın şuhudu mümkün değildir. Mutlak, kayıtsız, şartsız yani her bakımdan demektir. Farisi'nin dediği gibi. Bir kimseye nasip olmazsa fena, bulamaz yol, o makama assa. Hakkın şuhudunda bu alemin hiç münasebeti yoktur. Şuhudi ruhla şuhudi hak arasındaki fark şudur ki, bu alemle herhangi bir bakımdan münasebeti bulunursa şuhudi hak değildir. Eğer hiç münasebeti yoksa şuhudi ilahidir. Başka kelime bulunamadığı için şuhud denilmiştir, yoksa bu görmek değildir. Anlaşılmayan, anlatılmayan bir haldir. Bir çoğun için olan şeydir. Bilinen diller ve kelimelerle anlatılmaz. 114. Mektup Bu mektup Sofi Kurban'a yazılmış olup, peygamberlerin en üstüne olan Muhammed Aleyhisselam'a uymaya teşvik etmektedir. Cenab-ı Hak hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan muhammed Mustafa'ya tabi olmak ve saadetiyle şereflenmeyi nasip etsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uyanın ufak bir zerresi bütün dünyayı lezzetlerinden ve bütün ahireti nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük, onun sünnet-i tabi olmaktır ve İnsanlık şerefi ve meziyeti onun İslamiyetine uymaktır. Sünnet kelimesi üç ayrı manaya gelir. Burada İslamiyet demektir. Mesela ona uyan bir kimsenin gün ortasında bir parça uyuması, ona uymaksızın birçok geceleri ibadette geçirmekten kat kat daha kıymetlidir. Çünkü kaylule etmek yani öğleden önce biraz yatmak adeti i Mesela onun dininin emrettiği için bayram günü oruç tutmamak ve yiyip içmemek, onun yolunda bulunmayıp senelerce tutulan oruçlardan daha kıymetlidir. İslamiyetin emriyle fakire verilen az bir şey ki buna zekat denir, kendi arzusuyla daha kadar altın sadaka vermekten daha eftaldir. Emirül Mü'minin Ömer radıyallahu an bir sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra cemaate bakıp bir kimseyi göremeyince sordu. Ashabı dediler ki, Geceleri sabaha kadar ibadet ediyor. Belki şimdi uyku basmıştır. Emir-ül buyurdu ki, sabah namazını cemaate kılsaydı daha iyi olurdu. İslamiyet'ten sapıtmış olanlar sıkıntı çekip ve mücadele edip nefislerini ve kötü arzularını körletiyorsa da bunu dine uygun yapmadıklarından deri ve hakirdir. Eğer bu çalışmalarına ücret hasıl olursa dünyadan birkaç menfaatten ibaret kalır. Halbuki dünyanın hepsinin kıymeti ve ehemmiyeti nedir ki bunun birkaçının itibarı olsun? Bunlar mesela çöpçüye benzerler ki çöpçüler herkesten daha çok çalışır ve yorulur. Ücretleri de herkesten aşağıdır. İslamiyete tabi olanlarsa latif cevahir ve kıymeti elmaslarla meşgul olan mücevherciler gibidir. Bunların işi az, kazançları pek çoktur. Bazen bir saatlik çalışmaları yüz binlerce senenin kazancına hasıl olur. Bunun sebebi şudur ki İslamiyete uygun olan amel Hakkı Taala'nın makbulüdür. İslamiyete uymayan şeylerin hiçbirini Hakkı Taala beğenmez. Sevilmeyen, beğenilmeyen şeye sevap verilir mi? Belki cezaya sebep olur. Bu inceelik dünya işerinde de vardır. Biraz düşünülürse anlaşılır. O halde saadeti ebediyeyi ele geçirten sermaye Peygamberimizin dinine yapışmaktır. Bütün zarar ve fesatların başı isamiyetten ayrılmaktır. 115. Mektup bu mektupu Molla Abdülhankı Dehleviye rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Gittiğimiz yolun yedi basamak olduğunu bildirmektedir. Farisi'nin dediği gibi, her ne olursa olsun dosttan konuşmak daha tatlı. Bizim gitmekte olduğumuz yol yedi adımdır. İki adımı alemi haktadır. Yani mande aleminde ölçü alemindedir. Beş adımı alemi emirdedir. Yani maddesiz ölçüsüz alemdedir. Alem-i emirden olan birinci adım atılınca tecelliye efal hasıl olur. İkinci adımda tecelliye sıfat hasıl olur. Üçüncü adımda tecelliyatın zatiyye hasıl olmaya başlar. Sonra ve daha sonra ilerledikçe bu tecelliler artar. Tasavvuf yolunda ilerleyenler bu sözlerimizin ne demek olduğunu daha iyi anlar. Bütün bu nimetlere... Ancak geçmişlerin ve geleceklerin en üstününün sallallahu aleyhi ve sellem yolunda izinde gitmekte kavuşulabilir. Bu yol iki adımdır diyenler de vardır. Bunlar ailemi halk için birinci adım, ailemi emri için ikinci adım demişlerdir. İşi kolay anlatmak için sözü kısaltmışlardır. İşin doğrusu Allahu Teala'nın yardımıyla yukarıda bildirdiğimizdir.